Üçüncü rekatta cemaatle kılınan bir namaza yetişen biri Fatiha ve Zammı sure okumalı mı? Ee, ekstra olarak başka bir soruda şu şekilde. E, i̇mamla namaz kılmayı bilmiyorum. Cemaate katıldığımda normal namaz gibi Fatiha ve Zammı sureleri okuyacak mıyım diye sormuş. Evet ikinci sorudan başlayalım. Ee, Hanefi mezhebinde e, <gülüyor> imama uyan kimse sadece Sübhane ki okur. Fatiha'yı ve Zamm-ı okumaz. Evet. E, İfzitar tekbirini alır, Sübhaneke'yi okur, İntikal tekbirlerini de alır. Tahiyyatta oturduğu zaman Tahiyyat-ı salih ve diğer duaları okur. Şafii mezhebine göre ise ülkemizde Şafii mezhebi evet. olan vatandaşlarımızda olduğu için onlar için söylüyorum. Şafii mezhebine göre İmam Şafii'ye göre Fatiha'yı okumak hem cemaat için hem e, imam için farzdır. Yani cemaat ile kılarken de tek başımıza kılarken de Fatiha'yı okumak farzdır. Hanefilerde vaciptir. Hanefilerde imamın okuduğu okuması, cemaatin de okuması yerine geçer. Dolayısıyla Şafii mezhebi olan Müslüman kardeşlerimiz cemaatin arkasından Fatiha'yı okuyacaklar. Evet. Hanefiler okumayacak. Hanefi mezhebi müntesipleri okumayacak. Şimdi diğer soruya gelince şimdi dört rekatli bir namaz düşünelim. Üçüncü rekata e, uyduğumuz zaman, yani imam birinci ve ikinci rekatı kılmış, diyelim ki öğle namazın farzı veya evet. ikinci namazın farzı. E, i̇lk oturuşu yapmış, ettahiyatü okumuş, üçüncü rekete kalkmış, cemaatte geldi uydu. Şimdi imamın üçüncü rekatı sonradan gelen kişinin birinci rekatıdır. Onun için e, iftihar tekbirini alınca sübhane ki okuyacak ve bekleyecek. Evet. Yani üçüncü rekatı imamla kılacak, dördüncü rekatı imamla kılacak. Aslında e, imamın kıldığı üç ve dörttür. Sonradan gelen kişinin kıldığı nedir? Bir ve ikidir. Evet. Yani iki rekat kılmıştır. Şimdi imam selam verince cemaat selam vermeyecek, ayağa kalkacak. Hangi rekatları kılmamıştı? Bir ve iki. Heh, bir ve ikiyi kılmamıştı. Dolayısıyla bir ve iki de ne var? Fatihalar, var, Zamm-ı sure var. Evet. Ee, İmam selam verip ayağa kalkınca e, Fatiha'yı okuyacak, Zamm-ı okuyacak. Bir rekat daha kılacak, yine Fatiha'yı okuyacak, Zamm-ı Evet. okuyacak. Böyleyle oturup, tahiyyat, salli, ve diğer duaları okuduktan sonra selam verecek, namazını tamamlamış olacak.